Haberci, kendinin habercisisin sen ve etrafında inşa ettiğin kuleler öz benliğinin yanında uzanan yapılardır. Ve o öz de ayrı bir yapı haline gelecek. Ben de kendimin habercisiyim çünkü tan vakti önümde metrelerce uzayan gölge, güneş en tepeye çıktığında ayaklarımın altına çekilecek. Bir başka gün doğumunda başka bir gölge uzanacak önümde. Ve o da başka bir öğlende ayaklarımın altında yok olacak. Gerçek olan şu ki biz her zaman kendi habercilerimizdik ve bundan sonra da her zaman kendi habercilerimiz olarak kalacağız. Topladıklarımızın ve toplayacaklarımızın hepsi elde tarlalarda hayat bulacaklar. Biz tarlalarda hem çiftçi hem toplanan hem de toplayanız. Sen siste dolanan bir arzu olduğun zamanlar ben de aynı siste dolanan bir arzu olarak oradaydım. Sonra birbirimize aktık ve isteklerimizden düşlerimiz doğdu ve o düşler sınırsız zamandı ve ölçüsüz boşluktu. Ve sen yaşamın titreyen dudaklarında sessiz bir söz olarak durduğun zamanlar ben de başka bir sessiz söz olarak aynı yerdeydim. Sonra yaşamın dudaklarından dökülen bir cümle olduk. Biz dünün anıları ve yarının arzularıyla kavrulan çağlara indik. Çünkü dün fethedilen şey ölümdü ve yarın ardına düşülen doğum olacak. Ve şimdi biz Tanrı'nın ellerindeyiz. Sen onun sağ elindeki bir güneşsin ve ben de sol elindeki bir dünyayım. Ancak güneş olman bile benden daha fazla parlamanı sağlamıyor. Ve biz güneş ve dünya... Daha büyük bir güneşin ve daha büyük bir dünyanın başlangıcıyız ve her zaman başlangıç olacağız. Sen kendinin habercisisin, bahçe kapısının aralığından içeri sızan yabancısın sen. Ve ben de her ne kadar o bahçede ağaçlarının gölgesinde oturan ve hareketsiz bir halde gözüken biri bile olsam, kendimin habercisiyim. Tanrının Budalası Uzun yıllar önce büyük ve gösterişli bir kent olan Şarya'ya çölden hayallerinin peşine düşen bir adam geldi. Bu adam üzerindeki kıyafeti ve elindeki değneği dışında hiçbir şeye sahip değildi. Ve adam Şarya sokaklarında gezinmeye başladı. Saygı ve meraklı tapınakları, kuleleri ve sarayları seyretti. Çünkü Şarya güzellikte eşsiz bir kentti ve hemen her sokağı kusursuz denilebilecek yapılara sahipti. Ve bu adam gezindiği sırada yoldan geçen yerli halktan olan kişilere yaşadıkları kent hakkında sorular sordu. Ancak adamın sorduğu sorulardan yerli halk hiçbir şey anlamamış, aynı şekilde yerli halkın ağzından dökülen cümlelerde adam da hiçbir şey ifade etmemişti. Meraklı gözlerle şehri gezmeye devam eden hayalperest adam öğlen olduğu sıralarda büyükçe bir han gördü ve önünde durdu. Han sarı mermerden yapılmış güzel bir mimariye sahipti ve insanların sürekli olarak giriş çıkış yaptığı hareketli bir yerdi. Burası ibadet edilen bir tapınak olmalı diye geçirdiği içinden ve o da içeri girmeye karar verdi. İçeriye girdiğinde yüzü şaşkın bir hal almıştı çünkü içeride birçok masanın etrafında oturup sohbet eden erkekli kadınlı büyük bir toplulukla karşılaştı. İnsanlar yemeklerini yiyip içkilerini yudumlarken müzisyenlerin söylediği şarkıları dinliyorlardı. Hayır dedi hayalperest adam, burası bir ibadet yeri değil. Bu gördüklerin prensin halkına düzenlediği büyük bir şölen olmalı ya da büyük bir zaferin kutlaması. Tam bu sırada prensin kölesi olması gerektiğini düşündüğü bir adam ona doğru yaklaştı ve oturması için masa gösterdi. Ona lezzetli yemekler, şarap ve hoş tatlılar getirdi. Hayalperest adam sunulan bu yemekleri bitirip karnını doyurduktan sonra dışarı çıkmak için ayağa kalktı. Tam kapıdan çıkacağı sırada güzel giyimli iri yarı bir adam tarafından durduruldu. Kuşkusuz bu adam prensin kendisi olmalı dedi hayalperest içinden ve adamı selamlayıp teşekkür ederek yoluna devam etmek istedi. Sonra bu güzel giyimli adam kendi dilinde ''Bayım akşam yemeğinizin parasını ödemediniz'' dedi. Ama hayalperest adamın söylediklerinden bir şey anlamadı ve ona tekrar yürekten teşekkür etti. O sırada iri yarı adam daha yakından baktı ve hayalperest adamın kötü giysiler içinde bir yabancı olduğunu ve gerçekten yediklerinin karşılığını verebileceği hiçbir şeyi olmadığını anladı. Bunun üzerine hayalperestin ellerinden sıkıca tuttu ve seslendi. Kentin güvenliğinden sorumlu bekçilerden dört adam hemen oraya geldi. İri yarı adam bu yabancının yaptıklarını bekçilere anlattı ve bekçiler iri yarı adamı dinledikten sonra hayalperestin kollarından tuttu. Diğer ikisi önüne ve arkasına geçtiler. Bekçilerin üzerindeki kıyafetler ve davranışlarındaki disiplin ve uyum hayalperestin dikkatini çekti ve onları izlemeye koyuldu. Yanında bulunan bekçiler için bunlar önemli adamlar olmalı diye düşündü. Kentin adli işlerinin yürütüldüğü Adalet Sarayı'na kadar hep birlikte yürüdüler ve içeri girdiklerinde hayalperest kendini bir tahta oturmuş, uzun sakallı, üzerinde gösterişli giysiler olan saygıdeğer bir adamın karşısında buldu ve onun Şarya kentinin kralı olması gerektiğini düşündü. Kendisinin kralın huzuruna getirildiğini düşünerek çok mutlu oldu. Sonra bekçiler karşılarında duran saygıdeğer bir adam olan Yargıca, Hayalperest'in yaptıklarını anlattılar ve yargıç orada bulunan iki avukattan birisini savcı, diğerini yabancının savunucusu olarak görevlendirdi. Savcı ve avukat sırayla kalkıp kendi fikirlerini söylediler. Ve hayalperest bu konuşulanları kendisinin Şarya kentine gelmesinden dolayı yapılan bir hoş geldin konuşması olarak düşündü. Krala ve prense karşı içi minnettarlık duygularıyla doldu. Savcı ve avukat olarak görevlendirilen kişilerin konuşmalarını bitirmelerinden sonra karar okundu. Karara göre suçlunun boynuna işlemiş olduğu suçun yazılı olduğu bir levha asılacak ve borazancı ile davulcunun ardından bir atın üzerinde kentte dolaştırılacaktı. Ve alınan karar hemen uygulanmaya konuldu. Sonra hayalperest adam davulcu ve borazancının arkasında duracak şekilde bir atın üzerinde kente yollandı. Kentte bu şekilde dolaştırılmaya başlanan Hayalperest'in önündeki borazanla davulun sesini duyan kent sakinleri toplandılar ve onu görünce gülmeye ve alay etmeye başladılar. Dışarıda bulunan çocuklar sokak sokak Hayalperest'i takip ederek onun ardından koştular ve Hayalperest'in yüreği coşkuyla doldu. Hayalperest'in gözleri peşinden gelen çocukların ve kent halkının üzerindeydi. Ona göre boynuna takılan levha, Kralın kendisine uygun gördüğü bir takdirin işaretiydi ve bu geçit alayı kendisine layık görülen bir takdirin onurunaydı. Hayalperest atın üzerinde kentin sokaklarında gezdirilirken kendisi gibi çölden gelmiş bir adam gördü ve yüreğinin sevinçle dolduğunu hissederek ona seslendi. ''Dostum dostum biz neredeyiz? Yüreğinin arzu ettiği kent bu kent mi? Görkemli ve lezzetli ziyafetler verenler bunlar mı?'' Şanslı konuklarını saraylarında ağırlarlar. Kentin prensleri bu konuğa eşlik eder ve kralları bu şanslı konuğun boynuna bir madalyon asar ve ona kentin cennetten gelen konukseverliğini gösterirler. Bu kent mi burası? O sırada yoldan geçmekte olan çölden gelen adam cevap vermedi. Sadece gülümsedi ve yavaşça başını salladı ve alay edip yoluna devam etti. Hayalperest başını gökyüzüne kaldırdı ve o an gözlerinden ışık saçıyordu. Sevgi. Çakalla köstebek için derler ki aslanın susuzluğunu gidermek için geldiği aynı ırmaktan su içerler. Ve derler ki kartalla akbaba sivri gagalarını aynı leşe sokarlar ve birbirleriyle barış içinde olurlar birleş bulduklarında. Ah sevgi ki onun ilahi elleri arzularımı bastırır. Açlığımın ve susuzluğumun üzerine çıkar. İtibar ve haysiyet adına beni güçlendirme, yenilecek ekmek ve içilecek şarapla ki onlar zayıf benliğimi ayartırlar. Onun yerine açlıktan öldür beni ve yüreğimi susuzlukla kavur ve beni yok et, öldür. Elimi uzatmadan önce senin doldurmadığın bir fincana ya da takdis etmediğin bir kadehe. Münzevi Kral Eskiden iki nehrin arasındaki büyük bir ülkenin kralı olan bir adamın, dağlar arasındaki vadenin içinde bulunan bir ormanda tek başına yaşadığını söylediler. Bu kralın ona bahşedilen tahtına ve sahip olduğu büyük ülkesini bırakarak insanlardan ve gösterişten uzak, ilkel şartların hakim olduğu vahşi yerlere giderek yaşamına orada devam ettiğini anlattılar. Ve ben bu anlatılanlardan sonra o kralı arayacağım ve onun kalbindeki gizemi öğreneceğim. Çünkü bir krallığı bırakıp giden bir krallıktan daha önemli bir şey arıyor olmalı dedim. O gizemli adamı bulma fikrine kapılarak hemen yola koyuldum. Ve o aynı gün kralın bulunduğu ormana gittim. Ve onu beyaz bir servinin altında, elinde büyükçe bir asa yerine küçük bir kamışla oturur halde buldum. Onu bir kralı selamlar gibi selamladım. Bana döndü ve nazik bir tavırla, sessizliğin hakim olduğu bu ormanda, ne arıyorsunuz? Yeşil gölgelerde kaybolmuş bir benliği mi bulabilme çabasındasınız yoksa alacak karanlıkta yolunuzu mu kaybettiniz diye sordu. Ve ben cevap verdim. Sizi arıyordum çünkü koca bir krallığı terk ederek bu orman içerisinde yaşama isteğinizin nedenini öğrenmek arzusundaydım. Ve o dedi ki benim hikayem kısa çünkü sabun köpüğü aniden patladı. Olaylar şu şekilde gelişti. Bir gün sarayımda bir pencere önünde otururken, mabeyincimle yabancı bir ülkenin elçisi sarayın bahçesine girdiler. Pencereye doğru yaklaştıkları sırada mabeyinci kendi kendine ''Ben kral gibiyim, leziz şaraplara karşı açlığım ve bütün kumar oyunlarına karşı aşır bir isteğim var ve ben de efendim kral gibi sinir krizleri geçiriyorum.'' diyordu. Mabeyinci ve elçi yürümeye devam ederek ağaçların arasında gözden kayboldular. Ama bir süre sonra geri döndüler ve mabeyinci benim hakkımda konuşmaya devam ediyordu. Ve efendim kral benim gibi çok iyi bir nişancı, benim gibi müzik dinlemeyi seviyor ve günde üç defa banyo yapıyor diyordu. Kısa bir suskunluğun ardından konuşmasına devam etti. İşte bu konuşulanları duyduğum o günün gecesi, Sadece giysilerimi alarak sarayı terk ettim. Çünkü benim kötü alışkanlıklarımı ve davranışlarımı kendilerine güzel ahlak sananlara, krallık etmek istemedim daha fazla. Ve ben anlattıklarınız gerçekten olağanüstü bir şey ve büyük bir tesadüf dedim. Ve o hayır dostum dedi. Sessizliğimin kapısını çaldın ve sadece küçük bir şey aldın. Çünkü kim bir krallığa mevsimlerin durmadan büyük haz veren şarkılar söylediği ve ağaçların ve hayvanların raks ettiği bir ormanı değişmez. Birçokları sahip olduğu krallıklarını kimsesizliğin ve tek başınalığın vefalı arkadaşlığından daha azına terk ettiler. Gökyüzündeki birçok kartal belki toprağın gizemini biliyordur diye köstebeklerle yaşamak için yeryüzüne indiler. Kimileri de düş yoksunlarının ayrı düşmemek için düşlerin krallığını terk ettiler. Ve bazıları da diğerleri üzerine kapanmış gerçekleri ve peçelenmemiş güzellikleri görmekten utanmasın diye çıplaklığın krallığını terk edip benliklerini görünmez kıldılar. Ve bütün bunlardan daha önemli kişi daha gururlu ve kibirli görünmemek adına kederin krallığını terk edendir dedi. Sonra elini kamışın başına eğdi ve dedi ki şimdi o büyük kente git, şehrin girişinde otur, ve kente gelip gidenleri seyret. Ve kral olarak doğsa da krallığa ait olmayanı ve geçmişte bedenlere hükmederken bunu ne kendisi ne de tebaası bilmese de, şimdi ruhlara hükmeden ve hükümdar gibi görünse de gerçekte kölelerin kölesi olanı bul. Bunları söyledikten sonra dudaklarındaki binlerce şafakla bana gülümsedi. Sonra arkasını döndü ve ormanın kalbine doğru yürüyüp gözden kayboldu. Ve ben kente döndüm ve onun bana söylediği gibi geçenleri seyretmek için kentin girişinde oturdum. O günden beri birçok kralın gölgesi benim üzerimden ve benim gölgem de o kralların tebalarından birkaçının üzerinden geçti. Arslan'ın Kızı Tahtının üstünde uyumakta olan yaşlı kraliçeyi dört kölesi yelpazeliyordu. Kraliçe horluyordu. Kraliçenin kucağında bir kedi, mırıldanarak ve miskin miskin kraliçeyi yelpazeleyen kölelere bakarak yatıyordu. İlk köle konuşup şöyle dedi. Bu yaşlı kadın uyurken yüzü ne kadar da çirkin bir hal alıyor, bak çenesi aşağı düşüyor ve sanki şeytan onu boğazlamışçasına nefes alıyor. Bunun üzerine kedi mırıldandı. O uykusundayken bile sizin uyanık köleliğinizin yarısı kadar çirkin değil. Ve ikinci köle şöyle dedi. ''Uyku bu yaşlı kadının kırışıklıklarını derinleştireceği yerde düzeltecek sanırsın. Kabus görüyor olmalı.'' Ve kedi mırıldandı. ''Siz de uyumalı ve özgürlük düşleri görmelisiniz.'' Ve üçüncü köle şöyle dedi. ''Kim bilir belki de rüyasında canına kıydığı insanlar sıra sıra gözlerinin önünden geçiyordur.'' Ve kedi mırıldandı. ''Evet, sizin dedelerinizin ve hatta doğacak torunlarınızın bile hepsini görüyor.'' Ve dördüncü köle şöyle dedi. Bu yaşlı kadın hakkında konuşmak güzel ama ayakta dikilip yelpaze sallamaktan yorulmama bir son vermiyor. Ve kedi mırıldandı. Ömrünün sonuna kadar yelpazelemeye devam edeceksin. Hatta öbür dünyada bile. O anda yaşlı kraliçe uyurken başını oynattı ve tacı yere düştü. Ve kölelerden biri dedi ki, bu kötüye işaret. Ve kedi mırıldandı. Birinin kötü işareti bir başkası için iyidir. Ve ikinci köle dedi ki, birden uyanır ve tacını yerde görürse o zaman hepimizi öldürür. Ve kedi mırıldandı. Dünyaya geldiğinizden beri sizin her gün öldürülüyor olduğunuzun farkında bile değilsiniz. Ve üçüncü köle dedi ki, evet bizi öldürür ve sonra da tanrılara kurban ettiğini söyler. Ve kedi mırıldandı. Tanrılar için sadece güçsüz olanlar kurban edilir. Ve dördüncü köle diğerlerini susturdu ve tacı yerden alıp uyandırmadan usulca yaşlı kraliçenin başına koydu. Ve kedi mırıldandı. Düşen bir tacı sadece köle olan biri yerine koyar. Bir süre geçtikten sonra yaşlı kraliçe uyandı. Kafasını kaldırıp etrafına bakınarak esnedi. Sonra dedi ki, sanırım bir rüya gördüm. Bir akrep yaşlı bir meşe ağacının gövdesinde dört solucanı yakalamaya çalışıyordu. Rüyamdan hiç hoşlanmadım. Sonra gözlerini kapattı ve tekrar uykuya dalarak horlamaya başladı. Ve dört köle onu yelpazelemeye devam ettiler. Ve kedi mırıldandı. Siz yelpazelemeye devam edin aptallar. Sizi kül edecek ateşi yelpazeliyorsunuz. Tiranlık Dişi Ejder isimli dev, denizlerin yedi mağarasının bekçisidir ve şu şarkıyı söyler. Dalgalarla birlikte gelecek eşim bana. Onun vahşi kükreyişiyle dünyanın her yerini korku saracak ve burnundan çıkan alevler göğü ateşe verecek. Ay tutulduğunda evleneceğiz ve gün tutulduğunda beni öldürecek olan Aziz George'u doğuracağım. Denizin yedi mağarasının bekçisi Dişi Ejder bu şarkıyı söyler. Ermiş Tepelerin arkasındaki mağarasında yaşayan bir ermiş vardı. Gençliğimde bir gün ziyaretine gittim ve bir Erdem'in doğası üstüne tartışırken bir eşkıyanın toparlayarak mağaraya doğru geldiğini gördük. Mağaraya geldiğinde Ermiş'in önünde diz çöküp dedi ki Ey Ermiş, işimi rahatlat. İşlediğim suçların günahlarını kaldıramıyorum artık. Ve eşkıya dedi ki Ama ben hırsız ve soyguncuyum. Ermiş ona şöyle karşılık verdi Ben de hırsız ve soyguncuyum. Ve eşkıya dedi ki ''Ben bir caniyim ve pek çok kişinin ölüm çığlığı kulaklarımda uğulduyor.'' Ve ermiş dedi ki, ''Ben de bir caniyim ve benim de kulaklarımda pek çok kişinin ölüm çığlığı uğulduyor.'' Ve eşkıya dedi ki, ''Ben birçok suç işledim.'' Ve ermiş karşılık verdi, ''Ben de birçok suç işledim.'' Sonrasında eşkıya bir şey söylemeden ayağa kalktı. Gözlerinde bir pırıltı belirdi ve birden yanımızdan ayrılıp tepeden aşağı doğru yürümeye başladı. Ermiş'e dönüp dedim ki, işlemediğiniz suçlara neden kendinizi suçladınız? Bu söylediklerinize adamın hiç de inanmadığı dikkatinizi çekmedi mi? Ermiş şöyle cevap verdi. Bana inanmadığı doğru ama içi rahatlayarak gitti. Ve o sırada uzaktan eşkıyanın büyük bir coşkuyla haykırdığı şarkıyı duyduk. Ve şarkısının yankısı vadiyi mutlulukla doldurdu. Plutokrat Yolculuk ettiğim günlerden birinde bir adada başı insana benzeyen, ayakları demirden olan koca bir yaratık gördüm. Toprak yiyip deniz içiyordu. Uzunca bir zaman onu uzaktan izledim. Sonra yanına yaklaşıp, hiç doymayacak mısın, açlığın hiç dinmez, susuzluğun hiç geçmez mi diye sordum. Ve bana şöyle cevap verdi, evet doydum, hayır daha doğrusu yiyip içmekten yoruldum. Ama yarın yiyecek toprak ve içecek deniz bulmam diye korkuyorum. Aradus'un Kralı Günün birinde Aradus kentinin ileri gelenleri arasından birkaç ihtiyar bir araya gelerek saraya gidip kralın huzuruna çıktılar ve kendilerini krala tanıttılar. Ondan kentlerindeki insanlara bütün içkilerin ve uyuşturucuların yasaklanması için emir vermesini dilediler. Ve kral onlara arkasını dönüp kahkahalar atarak dışarı çıktı. Bunun üzerine yaşlılar korku içinde oradan ayrıldılar. Sarayın kapısında Mabeyinci başı ile karşılaştılar ve Mabeyinci başı onları korkmuş görünce başlarına geleni anladı ve dedi ki: Zavallı dostlarım, krala sarhul rastladınız. Yoksa muhakkak ki dilediğinizi size bahşederdi. Yüreğimin derinlerinden, kalbimin derinlerinden bir kuş yükseldi ve göğe doğru kanat çırptı. Yükseğe, daha yükseğe çıktı. Büyüdü, daha da büyüdü. Önce bir kırlangıç gibiydi, sonra bir tarla kuşu oldu, sonra bir kartal, sonra bir ilkbahar bulutu kadar büyüdü ve sonra yıldızlı göklerin tamamını kapladı. Yüreğimden gökyüzüne bir kuş uçtu ve uçarken büyüdü ama hala yüreğimden çıkmadı. Ey benim inancım, benim yabani bilgim! Senin yükseklerine nasıl uçacağım ve gökyüzüne yazılmış olan insanın benliğini nasıl anlayacağım? İçimdeki bu okyanusu nasıl buhara dönüştüreceğim ve sonsuz boşlukta seninle nasıl hareket edeceğim? Tapınaktaki tutuklu onun altın kubbelerini nasıl görür? Bir meyvenin göbeği nasıl olur da meyveyi kuşatır? Ey benim inancım, bu gümüşten ve fil dişinden parmaklıkların ardında zincirliyim. Ve seninle birlikte uçamıyorum. Yüreğimden göğe doğru yükseliyorum. Yine de seni yüreğim tutuyor ve ben huzur bulacağım. Hanedanlar İsa'na kraliçesi doğum yaptığı sırada kral ve sarayının güçlü adamları büyük kanatlı boğalar salonunda nefeslerini tutmuş, merakla gelecek haberi bekliyorlardı. Akşam üzeri bir haberci geldi ve kralın önünde yere eğildi ve dedi ki Efendim krala, krallığa ve kralın kölelerine mutlu haberler getirdim. Geçmişte düşmanımız olan Bertor'un kralı Zalim Mihrap öldü. Kral ve güçlü adamları bu haberi duyunca hep birden ayağa kalktılar ve sevinçle haykırdılar. Çünkü güçlü Mihrap çok uzun süre yaşamış, İsa'nayı birçok savaşta mağlubiyete uğratmış ve halktan çokça kişiyi esir düşürmüştü. O sırada sarayın hekimi bir kanatlı boğalar salonuna girdi ve peşinden kraliyet ebeleri göründü. Hekim kralın önünde eğildi ve dedi ki, ''Efendim kral, sonsuza kadar yaşayacak ve sayısız torunlarıyla İshana halkını yönetecek. Çünkü ey kral, kraliçe size varisiniz olacak bir oğul doğurdu.'' Bunun üzerine kralın ruhu neşeyle dolup taştı. Aynı anda hem düşmanı ölmüş hem de kraliyet soyu zenginleşmişti. O zamanlar İshana şehrinde gerçek bir ermiş yaşardı. Bu ermiş gençti ve cesurdu. Ve kral ermişin o gece huzuruna getirilmesini emretti. Ermiş kralın huzuruna getirildi ve kral ona dedi ki, şimdi kahinliğini göster bana ve kehanette bulun. Bugün krallığıma doğan oğlumun geleceğinin nasıl olacağını söyle. Ermiş hiç beklemeden konuşmaya başladı ve dedi ki, dinle ey kral. Bugün doğan oğlunun geleceğini söyleyeceğim. Dün ölen düşmanının, düşmanın kral mihrabın ruhu bir gün boyunca rüzgarla oyalandı. Sonra kendine gireceği yeni bir beden aradı ve senin bu saatte doğan oğlunun bedenine girdi. Kral Ermiş'in söylediklerine çok hiddetlendi ve kılıcıyla Ermiş'i öldürdü. Ve o gün bugündür İsana'nın bilge insanları birbirlerine gizlice şunu söyler. Biliyor musun? İhsan bir düşman tarafından yönetildiği söyleniyor. Bilgi ve Yazı Bilgi Nehrin kıyısında yüzen bir kütüğün üzerinde dört tane kurbağa oturuyordu. Kütük birden akıntıya kapıldı ve yavaşça nehrin aşağısına doğru sürüklenmeye başladı. Kurbağalar memnundular ama meraklanmışlardı. Çünkü daha önce hiç kimi yolculuğu yapmamışlardı. Bir süre sonra birinci kurbağa konuştu ve dedi ki ''Bu gerçekten harika bir kütük. Sanki canlıymış gibi hareket ediyor. Daha önce hiç böyle bir kütük görülmemiştir.'' Sonra ikinci kurbağa konuştu ve dedi ki ''Hayır dostum, kütük diğer kütükler gibi ve hareket etmiyor. Hareket eden nehir. Nehir denize doğru akıyor ve bizi de kütükle birlikte sürüklüyor.'' Ve üçüncü kurbağa konuşup dedi ki ''Ne kütük ne de nehir hareket ediyor. Hareket eden bizim düşüncelerimiz.'' Çünkü düşünce olmadan hiçbir şey hareket etmez. Ve üç kurbağa aslında neyin hareket ettiği konusunda tartışmaya başladılar. Kavga giderek hararetlendi ve gürültü arttı. Ama bir türlü anlaşmaya varamadılar. Bunun üzerine o zamana kadar sessiz kalıp dikkatle onları dinleyen dördüncü kurbağaya döndüler. Ve onun fikrini de sordular. Ve dördüncü kurbağa dedi ki, her biriniz haklısınız. Ve hiçbiriniz hatalı değilsiniz. Kütük, su ve düşüncelerimiz hepsi hareket ediyor. Ve üç kurbağa çok sinirlendiler. Çünkü hiçbiri kendinin tamamen haklı ve diğer ikisinin tamamen haksız olduğunu kabul etmeye yanaşmıyordu. Sonra garip bir şey oldu. Üç kurbağa birleşip dördüncü kurbağayı kütüğün üstünden nehre ittiler. Kar beyazı bir yaprak kağıt şöyle dedi. Saf yaratıldım. Ve o sonsuza kadar saf kalacağım. Ben kararmaktan ya da kirlenmektense yanmayı ve beyaz küle dönüşmeyi yeğlerim. Mürekip şişesi kağıdın söylediklerini işitti ve karanlık yüreğiyle güldü. Ama ona yaklaşmaya cesaret edemedi. Ve rengarenk kalemlerde kağıdı duydular ve onlar da ona yaklaşmadılar. Ve kar beyazı kağıt sonsuza kadar saf ve bakir kaldı. Saf, bakir ve boş olarak. Bilge ve Ozan Yılan tarla kuşuna dedi ki, sen uçabiliyorsun ama hayatın özünün mutlak sessizlikte harekete geçtiği dünyanın boşluklarına giremezsin. Ve tarla kuşu cevap verdi, evet sen çok şey biliyorsun, bütün bilgelerden daha bilgesin, uçamaman çok yazık. Ve yılan onu duymazlıktan gelip dedi ki, sen ne derinlerin gizlerini görebilirsin ne de gizli imparatorluğun hazineleri arasında gezinebilirsin. Oysa ben daha dün gece bir yakut mağarasında uyudum. Mağara olgun bir narın içi gibiydi ve ışığın en ince demetleri onu alev renginde bir mucize güle çeviriyordu. Benden başka kim böyle bir mucizeyi görebilir? Ve tarla kuşu dedi ki, kimse senin dışında, hiç kimse mevsimlerin kristal anıları arasında yatamaz. Şarkı söyleyememen çok yazık. Ve yılan dedi ki, Kökleri dünyanın kalbine kadar uzanan bir bitki biliyorum ve kim o kökleri yerse asrattan daha güzel olur. Ve tarla kuşu dedi ki, kimse senden başka hiç kimse dünyanın sihirli gizlerinin perdesini kaldıramaz. Uçamaman çok yazık. Ve yılan dedi ki, bir dağın altında akan erguvani bir ırmak var ve kim ondan içerse tanrılar gibi ölümsüz olur. Eminim hiçbir kuş ya da hiçbir hayvan, o Erguvani ırmağı bulamaz. Betarla kuşu cevap verdi. İstersen ölümsüz olabilirsin. Şarkı söyleyememen çok yazık. Ve yılan dedi ki, Toprak altında kalmış bir tapınak biliyorum. Her ay orayı ziyaret ederim. Onu unutulmuş bir devler ırkı inşa etmiş ve duvarlarına zamanın ve mekanın sırları kazınmış. Ve kim onları okursa, bütün anlayışları aşan bir anlayışa sahip olur. Betarla kuşu dedi ki, Doğrusu eğer istersen esnek bedeninle zamanın ve mekanın bütün bilgilerini kuşatabilirsin. Uçamaman çok yazık. Bunun üzerine yılan sinirlendi ve dönüp boş kafalı şarkıcı diye mırıldanarak deliğine girdi. Ve tarla kuşu şarkı söyleyerek uzaklara uçtu. Ne yazık ki şarkı söyleyemiyorsun. Yazık benim bilgem. Uçamaman çok yazık. Değerler Günün birinde bir adam tarlasını sürerken toprağın altında çok güzel bir mermer heykel bulur. Ve heykeli güzel olan her şeyi seven ve onu satın almak isteyen bir koleksiyoncuya götürdü. Koleksiyoncu heykel için yüksek bir ücret ödedi ve sonra ayrıldılar. Heykeli satan adam elinde parası evine doğru giderken düşündü ve kendi kendine dedi ki bu kadar para birçok hayata bedel. Bir insan bu paranın hepsini yüzlerce yıl önce toprağın altında unutup kalmış olan bir taştan yapılma bu cansız beden için nasıl verebilir? Ve koleksiyoncu heykeline bakarak düşündü ve kendi kendine dedi ki ne kadar harika, ne kadar diri, nasıl bir ruh bunu hayal etmiştir kim bilir? Ve bin yıllık tatlı uykusuyla ne kadar taze, bir insan bütün bunları cansız, hayal gücü olmayan parayla nasıl değişebilir? Başka denizler Bir balık başka bir balığa dedi ki, bizim bu denizimizin üstünde, içinde yüzen canlılarıyla başka bir deniz var. Ve o canlılar orada, bizim burada yaşadığımız gibi yaşarlar. Balık cevap verdi, ne hayal, ne hayal. Biliyorsun ki bizim denizimizden bir milim bile uzaklaşıp dışarıda kalan her şey ölür. Başka denizlerde başka yaşamların olduğunun ispatı nedir? Pişmanlık Bir adam ay ışığının bile olmadığı zifiri karanlık bir gece yarısı komşusunun bahçesine girdi ve bulabildiği en büyük kavunu çalıp evine getirdi. Kavunu kestiğinde kavunun kelek olduğunu gördü. O an bir mucize gerçekleşti. Adamın vicdanı sızladı ve kavunu çaldığına pişman oldu. Ölmekte olan adam ve akbaba Bekle bekle biraz daha bekle benim sabırsız dostum. Sabrın tükenmesine neden olan, perişan olmuş bu bedenimden yakında kurtulacağım. Senin dürüst açlığını bekletmek istemezdim. Kısa bir süre daha bekle. Ancak bir nefesten oluşan bu zincir, kırmak için çok sağlam. Ve zayıf olan her şeyden daha zayıf olan yaşama arzusu, o güçle ölme isteğine galip geliyor. Bağışla beni dostum, çok geciktim. Hatıralar tutuyor ruhumu, geçmişteki günlerin geçit alayı bir hayal uğruna harcanan gençlik. Gözlerimi kapamama engel olan bir yüz, bir ses, kulaklarımda dolaşan ve elimde dokunan bir el. Affet beni, seni çok beklettim. Şimdi bitiyor, her şey rengini kaybetmeye başladı. Yüz, ses, el ve bütün bunları bana getiren siz. Düğüm çözüldü, ip koptu. Yiyecek ne de içecek olan şey gitti. Yaklaş benim aç dostum. Sofra hazır. Serbest ve ucuz yemek. Şefkatle veriliyor. Gel de gaganı buraya sok. Sol tarafa. İçinde küçük bir kuşun olduğu kafesi kır. O ki kanatları artık çırpınamıyor. Seninle birlikte göğe uçurmak istedim onu. Gel şimdi. Bu gece ev sahibinin ben, dostum. Ve sen de benim tatlı misafirim. Yalnızlığın Ötesinde Yalnızlığımın ötesinde başka bir yalnızlık var içimde ve orada oturan için benim tek başınalığım kalabalık bir pazar yeridir ve sessizliğim seslerin bir karmaşasıdır. Bu üst yalnızlığı aramak için çok gencim ve çok hareketliyim. Öteki vadinin sesleri hala kulaklarımda ve onun gölgeleri yolumu tıkıyor ve gidemiyorum. Bu tepelerin ötesinde büyülü bir koru var ve orada oturan için benim huzurum aslında bir kasırgadır ve büyülenmişliğim bir göz yanılgısıdır. Bu kutsal koruyu aramak için çok gencim ve çok asiyim. Kanın tadı damağımda kalıyor. Babalarımın yayı ve okları hala elimde duruyor ve gidemiyorum. Bu ısraplı benliğimin ötesinde özgür benliğim yaşıyor ve onda düşlerim, alacakaranlıktaki karanlıktaki bir savaş ve arzularım kemiklerimin takırtısıdır. Özgür benliğim olmak için çok gencim ve çok asabiyim. Ve ısraplı benliklerimi öldürmeden ya da tüm insanlar özgür olmadan nasıl özgür benliğim olacağım? Köklerim tüylenmiş yavrularım, kendi gagamla onlar için yaptığım yuvadan ayrılmadan içimdeki kartal güneşe doğru nasıl uçacak? Son nöbet Gecenin zifiri karanlığında şafağın ilk nefesi rüzgarla geldiği sırada, kendisine henüz duyulmamış bir sesin yankısı kabul eden haberci yatağından kalktı ve evinin çatısına çıktı. Orada uzun süre dikilip aşağıda uyuyan şehre baktı. Sonra başını kaldırdı ve sanki uyuyanların uyanık ruhları etrafında toplanmış gibi dudaklarını aralayıp konuştu ve şöyle dedi. Dostlarım ve komşularım ve her gün kapımdan geçen sizler. Uyumakta olan sizlerle konuşmak ve düşlerinizin vadisinde çıplak ve korumasız dolaşmak isterdim. Uyanık saatlerinizde dikkatsizsiniz ve seslerin yüküyle ezilen kulaklarınız sağırlaşmış. Sizi uzun süre çok sevdim. İçinizden birini hepinizmiş gibi ve hepinizi birinizmiş gibi seviyorum. Ve yüreğimin baharında bahçelerinizde şarkı söyledim. Bir yüreğimin yazında hasadınızı seyrettim. Evet, hepinizi, devi ve cüceyi, cüzamlıyı ve kutsanmışı, karanlıkta el yordamıyla arananızı, dağlarda raks edeneniz kadar sevdim. Ödünç aldığım sazın ve kör parmaklarında seni, Ozan, seni kendine dönük yanınla sevdim. Çömlekçi çarkından çürümüş kefenleri toplayan bilgin, seni de sevdim. Rahip, Dünün sessizliğinde oturup, yarınımın kaderini sorgulayan seni sevdim ve kendi arzusunun görüntüsünde tanrılara tapınanlar, sizleri de. Çanağı daima dolu olan susuz kadın, seni anlayışla sevdim ve seni, gecelerin uykusuz kadını, seni de merhametle sevdim. Geveze, seni, söylenecek çok şey var diyerek sevdim ve dilsiz, kelimelerle anlatılamayanı bana sessizliğiyle iletiyor diye kendi kendime mırıldanarak sevdim seni. Ve sizi yargıç ve eleştirmen, sizi de sevdim. Oysa siz beni çarmıha gerdiğiniz zaman ahenkle kanıyor, kanının çizdiği şekiller beyaz cildinde ne güzel görünüyor demiştiniz. Evet, hepinizi sevdim. Genç ve yaşlı, titreyen kamış ve meşe. Ama heyhat, yüz çevirdiniz yüreğimin bereketine. Siz sevgiyi taşan bir nehirden içmektense, bir çanaktan içersiniz. Sevginin cılız mırıltısını dinlersiniz de size haykırdığı zaman kulaklarınızı tıkarsınız. Ve hepinizi sevdiğim için dediniz ki, onun yüreği fazla yumuşak, ayırt etme itisinden yoksun. Sevgisi kralın sofrasında otururken bile kırıntıları toplayan muhtaç birinin sevgisi. Zayıf birinin sevgisi. Çünkü güçlü olan sadece gücü sever. Ve sizi çok fazla sevdiğim için dediniz ki, onunki ne birinin güzelliğini, ne ötekinin çirkinliğini gören bir körün sevgisi. Şarap niyetine sirke içen zevksizin sevgisi. Onun sevgisi küstah ve münasebetsiz birinin sevgisi. Hangi yabancı kendini bizim annemizin, babamızın, kızla erkek kardeşimizin yerine koymaya kalkar? Ve ben dedim ki, onları daha çok seveceğim. Evet, daha da çok. Nefret görüntüsüyle sevgimi gizleyeceğim, duyarlılığımı sertlikle maskeleyeceğim, demirden bir maske takacağım ve sadece silahlanıp zırhlandığımda onları arayacağım. Sonra sizin yaralarınıza kaba bir el uzattım ve gecedeki bir fırtına gibi kulaklarınızda gürledim. Evin çatısından iki yüzlü, hilekar, düzenbaz, yalancı ve boş dünyeviler olduğunuzu ilan ettim. ''Miyop olanlarınızı kör yarasalar olsunlar'' diye lanetledim. Toprağa yakın olanlarınızla köstebekler diye alay ettim. Belagatli olanın yılan dilli, sessiz olanın taş dudaklı, sade ve süssüz olanın ölümden dıkmayan ölü olduğunu haykırdım. Dünya bilgisini arayanları kutsal ruha karşı suç işleyenler olarak kınadım ve ruhtan başka bir şey istemeyenleri ağrılarını sığ sulara atıp kendi görüntüleri dışında bir şeyi yakalayamayan gölge avcıları olarak damgaladım. Böylece dudaklarımla sizi suçladım. Yüreğim içimde kanayıp size şefkatli isimlerle anarken. Bunlar kendi benliğince kırbaçlanan sevgisinin sözleriydi. Bu yarı ölü halde toz toprak içinde çırpınan gururdu. Sevgim sessizce diz çöküp bağışlanmanız için dua ederken, evin çatısından öfkeyle bağıran, Sevginize olan açlığımdı. Ama mucizeyi görün. Gözlerinize açan şey benim maskemdi. Ve sizin yüreklerinizi uyandıran şey nefret dolu görüntümdü. Ve artık beni seviyorsunuz. Üstünüze inan kılıçları ve göğsünüzün özlemini çeken okları seviyorsunuz. Çünkü yaralı olmak sizi rahatlatıyor. Ve sadece kendi kanınızı içtiğinizde sarhoş oluyorsunuz. Işıkta yanmak isteyen pervaneler gibi her gün bahçemde toplanıyorsunuz. Yukarı dönük yüzler ve büyülenmiş gözlerle günlerinizin kumaşını yırtmamı seyrediyorsunuz. Ve fısıltıyla birbirinize o Tanrı'nın ışığıyla görüyor, kadim çağlardaki ermişler gibi konuşuyor, ruhlarımızın perdesini kaldırıyor, kalplerimizin kilidini açıyor ve tilkilerin yollarını bilen bir kartal gibi bizim yollarımızı biliyor diyordunuz. ''Evet, gerçekten yollarınızı biliyorum ama sadece kendi yavrularının yolunu bilen bir kartal gibi. Sizlere sığırlarımı açıklamak isterdim ama yakınlığınıza ihtiyacım olsa da uzakmış gibi duruyorum ve sevginizin azalacağı korkusuyla sevgimin setini koruyorum.'' Haberci bunları söyledikten sonra elleriyle yüzünü kapattı ve acı acı ağladı. Yüreğiyle anlıyordu ki çıplaklığıyla gülünç duruma düşen sevgi, maskeleriyle zafer arayan sevgiden daha büyüktür ve utanmıştı. Ama birden başını kaldırdı ve uykudan uyanmış gibi kollarını gerdi ve gece sona erdi. Biz gecenin çocukları şafak tepelerin üstünde göründüğü zaman ölmeliyiz ve bizim küllerimizden daha güçlü bir sevgi yükselecek ve bu sevgi güneşe karşı kahkahayla gülecek ve ölümsüz olacak dedi.